akıbeti böyle oldu bizim akıbetimiz de yavaş yavaş ona doğru gidiyor ve herkes kendisini ağlar diye çoğalıyoruz oh ne güzel bak çoğalıyoruz çoğalıyoruz çoğalıyoruz ne oluyor size ya ne zaman sevindi Resulullah çoğalmaktan dolayı hayır evlenin çoğalın evet ben sizin çokluğunuza ihtihar ama sizin diyor mümin olmanızı söylüyor Resulullah sizin Allahu Ekber <gülüyor> Herhangi birilerinin çokluğu ile değil mümin olan ümmetin çokluğu ile. وان هذه امتكم امتا واحده وانا ربكم فاعبدوه. İşte bu peygamberler sizin ümmetinizdir. Tek olan ümmet, Allah katında makbul olan ümmet. وانا ربكم فاعبدوني. Ayetin sondaki ya zikretmiyor ben sizin Rabbinizim, bana ibadet edin. Peygamberler bizim ümmetimiz, önderlerimiz, imamlarımız. Biz onlardan örnek alacağız. Efendim falan peygamber şöyle yapmış. Musa peygamber demokratmış. Musa peygamber <gülüyor> parlamentermiş. Yusuf aleyhisselam bakanmış. Bu kadar acınız, bu kadar zayıf, bu kadar hatalı. Bu kadar çarpık bir zihniyetle peygamberlere bakmak ve isimlendirmek. Onlar Rasulullah, Allah'ın Rusul'u, onların Allah'ın Enbiya'sı. Bunu Rabbi ona öyle söylemişti. Senin Rabbin sana söylüyor mu? Git Firavun'un emrine gir, Firavun'un kanlarını tatbik et, dedin mi senin Rabbin? Hayır. Pekala Yusuf'a Yusuf git Firavun'un kanunlarını uygula mı demişti? Hayır. Hayet tarih, dünyamını yanında alıkoydu anlatırım sık sık ben bunu. Makamani yakuz ahahu fi dinil melik. Kardeşini al koydu ama Firavun'un kralın Firavun da demiyor dikkat edin ayet melik diyor. Çok ince bir nokta. Melik, melik başka Firavun başka. Melikin şeriatına, kanuna göre mahkum etmek için yanında alık koymaz diyorsun. Pekere neyle hükmediyordu o zaman Yusuf? He? Ben sana tam güveniyorum diyor. Firam o Firam Firavun de değiliz. Ben sana tam güveniyorum. Tam itimat ediyorum. Sen ne yaparsan yap. Ama Amerikalı bir bayan diyor ki ben diye bu adama güvenene iktidar olursa diyor. Ülkenin geleceği buna teslim edilemez diyor. Kim sana güveniyor? Sen nasıl dersin ki biz Yusuf gibiyiz. Biz Musa gibiyiz. Sen Musa gibi misin? Firavun'u gark et bakalım. Sen Musa gibi misin? Samir'in yaptığı ilahı paramparça et bakalım. Le mensifenne Biz onu paramparça bir edelim diyor Allah'ta. Dök, kır bakalım Firavun'un yaptığı putları. Tağut'un putları dolu meydanlar. Kır bu putları bakalım. Musa olduğunu senin göreyim. Olmaz yani bu şekilde. Diğeri kadınları cumhurbaşkanı yapıyor, diğeri kadınları halife yapıyor, bu da parlamenter yapıyor Musa'yı. Vallahi aşmasın, aferin yani. Evet, İmam Mücahit ve İmam Katade rahmetullahi aleyhime diyorlar ki, münafıklarla cihad etmek el iledir, tazir ve ceza iledir şu an gerekirse katledilir münafık, aslında münafıkın hükmün mürtet olmasıdır. Mürtettir, katli gerekir, fakat bazı alimler hayır demişler, tazil edilmesi, onlara karşı hadlerin uygulanması gerekir demişlerdir. Birçok biliyorsunuz sahabi nifaka girdi ve çıktı, töbe istiğfar ettiler, ama tövbe ve etmeyen de vardı. Onlar da esveli safirine indiler. Şimdi biz daha önce 74. ayeti izah ettiğimizi e, herhalde söylesek yanlış olmaz. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ ma قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا kelimetel الْكُفْرِ Değil mi? Bunu anlatmıştık. Bu ayeti tekrar etmeyeceğim ama mealini verip geçeyim. Onlar Allah'ın adıyla Halif'te bulunurlar. Halif! Yemin değil, dikkat edin. Halif! Derler ki biz bir şey demedik. Fakat Allah diyor, وَلَقَدْ قَالُوا kelimetel الْكُفْرِۜ O küfür olan kelimeyi söylediler. Neydi o küfür olan kelime? Umair radıyallahu an Münafıklardan birisi, Julas isimli birisi, diyor ki Tebuk dönüşünde, ya eğer bu peygamberin söylediği haksa vay bizim halimize. Sen mi bunu söyledin ey münafık?'' ''Vallahi innehu le rasul hak.'' ''Ey münafık, gerçekten onun söylediği haktır.'' Gidiyor Resulullah haber veriyor, sonra tabi ayetler iniyor. Daha sonra o arada geçen kısaları anlatmıyorum. Onların halini rivayet ediyor ayet. وَقَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ Onu da anlattım. İslamlarından sonra kafir oldular. ve بِمَا لَمْ يَنَالُوا On iki kişi atlarla kubalıyorlar Allah Resulü'nün bulunduğu birliği arkadan böyle sert bir yamaçta Ürdün taraflarında sark bir yamaçta aşağısı uçurun binlerce metre kayalık Allah Resulü'nün devesini ürkütüp Resulullah'a binlerce metre, yüzlerce metre aşağı sürüp paramparça etmek için. Ammar bin Yasir dönüyor bunlara karşı, kırbacını kullanıyor. Allah Resulü'nün üzerine gelmesinler diye. Ammar diyor, "Sen bunları tanıdın?" "Hayır ya Resulallah. Bindikleri bineklerini tanıdım ama onları tanımadım. Çünkü yüzleri mülessem idi, üzerinde peçeler vardı ya Resulallah, tanıyamadım." Gece kadar. İşte bu münafıklar ve hem mu bi malem Çok istediler. İçlerinden böyle. Tamam mı? Bütün arzu ve istekleriyle Rasulullah'ı katletmek istediler. Ama lem yenalû. Bulaşamadılar bunu yapmaya. Sonra tabi Rasullah onlar arasında geçen konuşmaları ben naklettim. ne kamu Düşmanlık etmelerinin sebebi neydi? Ancak Allah ve Rasulü fazlından onları fakir fukaralıktan kurtarmış, nimet sahibi kılmış. İşte ganimetler geliyordu, onlara yardım ediliyordu, onlara ikram ediliyordu, rızık geliyordu. Bunu Allah verasını bunu yaptıktan sonra bunu yaptılar, azdılar yani. Şeyin ya tubu ya ku hayran leh. Eğer tövbe ederlerse bu onlar için hayırlı olur, yani daha hayırlı olur. Şeyin <gülüyor> ya eğer tövbe etmezlerse yü azibhumullahu azaban eliymen, fid dünyا ve alaikere fil لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَنَصِيرٌ Ama bugün öyleli adamlar, sizi temzih ediyorum kardeşlerimi, şöyle saran adamlar, hanımlarına çarşaf giydirenler, efendim, işte kendilerine nur yağdığını söyleyen adamlar, <gülüyor> bu münafıkları destekliyorlar. Kur'an'ın bahsettiği münafık. Vatanımızın adamları, evlatları değil mi? Madem ki halkımız onu saymış, ülkemiz onu kendisinin başına dikmiştir. Milletimin saydığı bir insanı ben de sayarım, elbette onu takdis ederim diyor münafıkın biri. Evet, sümüplü münafık, biliyorsunuz o münafıkın kim olduğunu. Takdis ederim diyor elbette ben de onu. Allah onun akıbetini hüsran erecektir, göbetmesin. Çünkü kafirlerle müminler arasındaki perdeyi kaldırdı o. Yani münafıklarla müminler arasındaki perdeyi kaldırdı. Çizgiyi kaldırdı. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Münafıkların saflında mıyız? Müminlerin saflında mıyız? Bizim saflarımızdakiler müminler midir? Münafıklardır. Kimse bilmiyor bunu. Allah'ın koyduğu hududu kaldırdılar. Tilke hududu Allah'ı fela ta'atduha. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlar, hatlardır. Sakın onu aşmayınız, geçmeyiniz. bu tarafa geçmedi diyor Teala. Ve sen geçiriyorsun Müslümanları. Onları bu tarafa geçirmedi diyor Allahü Teala. Ve sen geçiriyorsun onları bu tarafa. Onlar bizdendir diyorsun. Allah korusun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar hakkında bizi muhterif hadislerle uyarmıştır. Münafıkın kim olduğu belki ileriki derslerimize değinsek daha iyi olur. Yani ne yaptığı zaman kişi münafık olur. Bunlar geniş hususiyet ve <gülüyor> özelliklerine değindiğimiz zaman inşallah o hadisleri de orada zikredeceğiz. fil لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيْهِمْ وَلَا نَصِيرٍ Yeryüzünde asla ve katiyetle onlar için ne bir veli işlerini üstlenecek olan Onlara yardım edecek olan, onları koruyacak, kollayacak ve onların sırtına dayanacak olan, sırtını tutacak olan, arkasını tutacak olan kimse olmadığı gibi, onlara asla bir yardımcı da olmayacaktır. Ve gerçekten de olmadı. Münafıklar helak olup gittiler. Münafıkların taraftarların tarafını tuttukları Yahudiler, Kuraize, Kaynuka, bunların hepsinden oldu. Cezüretli Arap'tan çıkarıldılar ve münafıkların soyu kesildi. Ama bugün bu münafıklar yine türedi. Ne ilginçtir, İslam hakim olmadığı halde bugün münafıklar var. Ama terminolojik açıdan yaklaşırsanız, efendim İslam devletinin hakim olduğu yerde münafıklar olur dediğiniz zaman, bugünkülerin münafık olmadığı da gündeme gelir. Yani hepsinin mürtep olduğu gündeme gelir. Müşrik oldukları gündeme gelir. Zaten münafıklar, hüküm noktasında müşriktirler, uluhiyetler müşriktirler, Mekkeli müşrikler de rububiyette müşriktirler. Birbirlerini tamamladılar. Çünkü münafıklar, Allah'ın hükümlerinin tatbikini istemezler. Nasıl istemezler? Hakim olması için o hükümlerle savaşanlarla savaşmazlar. İşte bunlar münafıklardır. Veya Allah'ın hükümlerini uygulamayan mercilere müminleri şikayet edip gidip oralarda müminlerin cezalandırılması için onlardan hüküm talep ederler. Yuriduna اَنْ يَتَحَاكَمُ اِلَى تَعُوت تَعُوت'a gidip muhakeme olunmak istiyorlar. Ayeti münafık bir Yahudi hakkında ...Medine'li bir münafık hakkındaymıştır. Bugün bakın Allah Allah, her tarafta tağutların mahkemesi. Her tarafta tağut hakimler. Ama beş vakit namazı, yüzü pırıl pırıl. Ha, akşam geldiği zaman namazlarını kılıyor, orada namazını kılmıyor, bir kendisini belli etmiyor. Büyük başarı gösteriyor orada akşam geliyor bütün namazları üst toplayıp toplayıp kılıyor <gülüyor> orada rafa yerleştiriyor çekmeceye <gülüyor> akşam arıyor zarfı evinde açıyor kılıyor yok mu böyle değiller mi ha? Ha. olmayanı bana gösterin ne arıyorsun orada o zaman ona ona sorarım ben sen Hı. ne arıyorsun oradan Müslüman? Hocam yasaklıyorlar. Niye? Namazı yasaklıyorlar ne? Desai, Tabii kendi hükümleriyle hükmedilmesini de emridiyorlar. Allah'a isyan, tağutay, taat. Və onlardan biri Allah'a, "Eğer bizden biri fadilik isteyirse, bizim de onunla birlikte فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ سَأعَذِّبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعْدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ طَانَسِنْ Onlardan bazıları vardır ki, bu Sa'lebe radıyallahu anhu hakkında indi söylenir. Sa'lebe radıyallahu anhu Bedir ehlindendir. Onun için Kurtubi ve i̇bn Kesir gibi müfessirler derler ki Bedri olan fa'lebe değildir buradaki insan. Ancak ashabtan birisi vardı, çok malı vardı. Medine'den kervanı geliyordu. Gelirse ben tasadduk edeceğim, kâr edersen tasadduk edeceğim demişti. Tasadduk ettiğini ibadet edeceğini vaat ettiği halde, tasadduk etmedi, bu ayet onun içindi. Yoksa o salebe işte efendim namaz kılmamış, işte namazı terk etmiş, zekat vermemiş, Resulullah zekatını almamış, Ebu Bekir'i almamış, Ömer'i almamış, Osman'da almamış. Bu kıssa hakkında problem var. Tamam mı? Tefsir, tefsire giren bu kıssa da sorun vardır. Bunun üzerinde durmak istemiyorum ama bizim müfessirlerimizin bazılarının bahsettikleri fa'lebe, o fa'lebe değildir. Müfessirler düzeltmişler bunu yani Allah razı olsun onlardan. Bunları kaynaklarda ne yapmışlar düzeltmişler. Dolayısıyla Kurtubi bu sale ve Bedri olan salebe hakkında gelen hadis şey rivayetler sahih değildir diyor. Hadis değil, rivayetler sahih değildir. Onlardan öyleleri vardır ki Allah'a ahd de derler. Ey Rabbimiz sen bize mal verirsen yani Allah bize fazlından verirse and olsun ki işte tasadduk edeceğiz ve salihlerden olacağız. Yani hata etmişler ama tövbe etmek için tasadduk edeceğini söylüyorlar. Allah onlara fazlından verince cimrilik ettiler ve çevirdiler yani söylediklerinden vazgeçtiler ve kaçındılar yapmadılar bunun üzerine de Allah'a verdikleri sözden ve verdikleri ahitten geri döndükleri için Allah kalplerine nifakı yerleştirdi arkasından hemen nifak koydu kalplerine Allah kalbe nifak koyar mı? Allah'a vaat ettiklerini yapmayınca şeytan aslında onların asıl niyetini biliyordu. Onlar ne yapacağını biliyor, onlarla işbirliği yapıyor çünkü şeytan. Kalplerinde başka şey tuttuklarından, dilleri de başka şey söylediklerinden dolayı Allahu Teala onlar infak etmeyince kalplerinde olanı yüzlerine vurdu ve onların nifak üzere olduğunu ilan etti. Nereye kadar ama? İlâ yevmiyel kavnehû. Allah'ın huzuruna gidecekler, güne kadar Allah onların kalplerine nifakı yerleştirdi. Yani imanı aldı, emanetini aldı, oraya, onların içlerinde sakladıkları o nifakı oraya oturttu, hakim kıldı burada. Onlar öyle istirdi çünkü. Neden? Bi mâ akhlefu Allah ma Allah'a va'ad ettiklerinde hulf ettikleri için. Hayırlık ettikleri için. Allah'ı aldatmaya çalıştıkları için. Vaatlerinden döndükleri için. Onun için kelime-i şehadetle bu ayeti iyi düşünün. Lâ ilâhe illallah Muhammedur Rasulullah dedikten sonra namaz kılmayanların halini bu ayetle tefsir ederseniz nereye gittiklerini anlarsınız. Namaz kılmayan insanın, ama nasıl? Daha önce izah ettiğimiz gibi dersin başında. İkametü salâ, Allah'ı zikretmek için, Allah'ı yüceltmek için namaz ikame edilecek. Ben de Müslümanlardanım, bak ne güzel işte. Ve sonra her türlü fıska ve fücura, destek verecek veya onun karşısında susacak olan bir namaz kılan adamı tarif etmiyor Allahu Teala. Onlar bilmedilerim evet. Ve bi makanu yakizivun yalan söylediklerine dolayı. Bir Allah'a vaat ediyorlar, vaatlerini yerine getiremiyorlar, getirmiyorlar ve bu vaadi yerine getirmeme olayı Allah'a yalan söyleme oluyor. Sen diyorsun ki kelime-i şahadette haşa sizi tenzih edeyim. Diyor ki, La ilaha illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ama adamın hayatına bakıyorsun, tüm tağutlar dolu. Allah Allah, şuna bak ya, o ne ilginç bir olay. Bu ne korkunç bir dalaletle sapıklı. La İlahe illallah dedikten sonra, adamın hayatında tağutlara iman, adamın hayatında tağutlara itaat hakim. Ve bu adam diyor ki, biz de La İlahe illallah dedik. Kardeşim diyor, İslam sizin tekeriniz de mi yani? Ne diyorlar. olur Tabii. Çünkü kalpleri temiz onlar. Onlar bilmediler mi ki Allah onların gizlediklerini, gizli olan düşüncelerini ve fikirlerini ve kendi aralarında fısıldaştıklarını da bilir. Ve Allah gayetlerin hepsini çok iyi bilir. Yani insanların görmediğini, insanların haberdar olmadığını Allah'ın çok iyi bildiğini o insanlar bilmediler mi? Niye bilmediler mi diye allah Teala? Teala? Bedir'de onları açığa çıkardı allah Teala. Uhud da ifşa etti. Ayetler var. Hudeybiye'de ifşa etti. <gülüyor> Hemdek gününde ifşa etti. Mende günü aman kaçın dediler. Kaçın. Bu müşrik ordusu geliyor. Müşrikler evineyi kuşatıyor. Aman kaçın. Yahudi dostlarımızın yanına gidelim. Onların yanına sığınalım. Hiç olmazsa müşrikler galip gelirse, Mekkeliler, Kureyşliler bu Yahudi dostlarının yanında bizi de görürlerse bize bir şey yapmazlar. Ama bizi Muhammed'in yanında görürlerse hepimizi kılıçtan geçirirler. Minafıklar bunu seviyor. bu 79 sadaka ayetini anlattım. Hani sadakada müminleri kınayan insanlar vardı. İstagfir lehum evlâ lehum o ayeti de izah ettim. Münavni verirken 81. ayeti de izah ettik. 82. ayeti de izah ettik. Biliyorsunuz değil mi? Derslerimizin içerisinde bunlara değin. Dolayısıyla biz inşallah önümüzdeki dersimize 80 ayetten itibaren devam edeceğiz. Ancak 84. ayeti işlemeyeceğiz. Neden? Çünkü daha önce Mescidi Dirar olayında ve Abdullah İbni Übey İbni Selul kıssasını anlatırken biz Mescidi Dirar ehli olan kimselerle o insan üzerine namaz kırılmaması ve minâtlıkların üzerine namaz kılınmaması noktasında ki özellikle peygambere emrederek Allahü Teala bunu istiyor. Bu ayetleri anlatmıştık. Anlattığım o derslerinde anlattığım ayetleri mahallerini ve manalarını vermeye çalıştım. Bu ayetleri geçeceğim, onlara değinleyeceğim, tekrar etmiş olmak için. Evet, zamanımız ilerliyor Allah razı olsun. Sabrınızı taşırıyorum galiba. Evet, biraz da bizim için sabrınızı taşır. Şimdi Allah Azze ve Celle, kafirlerin ve münafıkların akıbetini anlatırken, ilginç bir şey söylüyor, onu burada hatırlatmakta fayda vardır. <gülüyor> Nisa suresinde Allah-u Teala, ''İnnel munafiqine fidderkil esferi minen nar'' derken, onun ardından yalnız münafıklardan şu şu ameli işleyenler Müstesna diye allah Teala. Bakın, ayetleri ketmeden insanların mallarını haksız yere yiyenler hakkında tövbe için şart koşulan şeylerle münafıkların tövbesi için şart koşulan şeyler arasında fark var. Onlar için daha az şart koşulmuş olmasına rağmen münafıkların ıslah ve tövbe etmeleri için daha çok şart düşünür. Dört şart. Nedir o? İllellezine teabu. Maide suresinde izah ettim bu. İllellezine teabu. Ancak tövbe edenler. Tövbenin ne olduğunu biliyoruz. Tövbenin üç şart olduğunu söyledik. Tövbe Günahdan tam dönme, arınma, pişman olma. Yapmamaya azmetmedir. İlle lezzine tabu ve eslehu Ancak tövbe edenler ve ıslah edenler. Neyi ıslah edecek? Kim ıslah edecek? Kendisini ifsad ettiğini. Münker diye gördüğü marufu yani İslam'a karşı olan tavrını ve konumunu ıslah edecek. Salih hale getirecek. Allah katındaki makbul, mardi, razı olunan hale dönüştürecek. Sonra va'tesemû billah Allah'a sımsıkı sarılıp Allah'a dayananlar hariç. Va'ktesimû bihablillah cem'an ve la Allah'ın ipine, hükmüne, kitabına, cemaatine sımsıkı sarılın. Sakın fırka fırka olmayın. Fırka fırka olmayın. Herkes şimdi fırkasının önde olması için uğraşıyor. Sanki spor yarışına giriyorlar, spor yarışmaları. Ben birinci vakıf, öbürü birinci vakıf. Ben birinci parti, ben en öndeki tarikat, ben en öndeki örgüt, ben önündeki falan, ben en öndeki filan oldu. Bu yarışta insanlar. Tabi illel mutakil, mutakiler varış diyoruz. <gülüyor> Onlar her yılda var. وَأَخْلَسُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ Dördüncü şart. Nedir? وَأَخْلَسُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ Dinlerini Allah için halis kılanlar, dini temizleyenler yani dinine daha önce katmış olduğu şirki ve nifakı atanlar, dinlerini halis tertemiz edenler, sadece Allah için din denen şey kavramı anlayan ve hayatını din için Allah için tanzim eden hariç. Bunlar hariç. Kaç şart varmış demek? Tövbe, ıslah, yahtisam billah Allah'a dayanmak ve sarılmak, korunmayı Allah'tan beklemek ve dini Allah için halis kılmak. Bunlar neydi? Bunlar tevhidin erkanıdır. Tevhidin temeli. Tövbe, beraati ifade eder. Islah, Münkerden uzak olmayı, Münker'i reddetmeyi, Münker'e karşın, münkerle karşın mücadeleyi burada temsil eder. İhtisam billah, Allah'a tevekkülü, Allah'a dayanmayı, Allah'a imanı ve Allah'a güveni temsil eder. Dini Allah için halis kılmak, bid'atlerden, şirkten ve dalaletten uzak olmak, kitap ve sünnet üzere amel etmek demektir. Bunu yapanlar hariç. Öbürlerine de, Fidderkil esveri mümmar. Ben da tövbe ettim dedi. Ağzıyla söyledi. Yok. Ardından bir şartta ıslah edeceksin ha. Bak bir sürü şey fesada uğramıştı. Bir sürü şey bozdun. Bir sürü insan ifsad ettin. Çık ilan et bakalım kafir olduğunu, münafık olduğunu. Tövbe istifar et. Senin ardından münafık olanlar da dönsün. Ondan sonra kitaba sünnete sarıl. Ondan sonra şirkin, küfrün dalaletin varsa onlardan uzak ol, da işleme. Böyle yapan münafık olanlar hariç. Önce nifaka girenler ve sonra bu tövbenin şartlarını yeniden İslam'a girmenin Allah'ın velayetine ve Resul'ün velayetine girmenin şartlarını yerine getirenler nedir? Onlar hariç ama bunun dışındakiler fiddarkil esferi minunlar cehennemin en aşağı derekesinde esferinde ne yapacaklardır? Cezalarını göreceklerdir. Öyleyse nifak meselesi Kur'an'da çok önemli bir yer tutmaktadır. Bakın bütün peygamberlerden bahsedilir, onların ümmetlerinden bahsedilir ama Yahudilerle münafıklar, Kur'an'da en çok yer işgal eden iki taifedir. Yahudiler ve münafıklar. Hristiyanlar değil, Mecusiler değil, ateşe tapanlar değil, Mekkeli müşrikler değil, en çok yer işgal edenler, Yahudiler, Hazreti Musa'ya karşı ve ben İsrail'in peygamberlerine karşı olan düşmanlıkları ve isyanlarından dolayı, bir de münafıklar Allah Rasulü'ne karşı olan kinleri ve buğuzlarından dolayı. allah Teala onları çok zikretmiştir. Onların o tavırlarından, o ideolojilerinden bizler ibret alalım da, ümmet Muhammed'i bu Yahudi ve Yahudileşmiş olan münafıklardan korumak ve dini halis olarak Allah için muhafaza etmek. Allah bunun için bize bunlardan sık sık zikrediyor. Yoksa bunun efendim mahkemelerle ne ilgisi var? Ticaretle ne ilgisi var? Namaz kılmakla ne ilgisi var? Ama hayat bir bütün bu mücadele, küfür, iman mücadelesi, şirk iman mücadelesi saati saatine kadar devam edecek ve bitmeyecek. İşte bu imtihanda müminlere Allahu Teala dedi görevler bittir. O görevleri yapanlar Allah'ın katında yapacağın arzulardır. <gülüyor> bu da ibadettir. Yani اِيَّاكَ ve وَيَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Biz sana ibadet ederiz. Nedir? Sana itaat ederiz ya Rabbi. Neyi nasıl tanımlarsan öyle tanımlarız. Neyi nasıl istemişsen bizden ya Rabbi, gücümüz yettikçe onu öyle yaparız ve öyle yapacağız. Yasakladıklarını ve bize haram kıldıklarını, bize neh ettiklerini de yapmayacağız ya Rabbi. İyyâyken a'budû. Allah bunu bizden istiyor. Peki inşallah hakkınızı helal edin. Gelecek derste tekrar bulunmak. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm var. da